Bismillahirrahmanirrahim Şeytanın Tuzakları isimli kitaba devam ediyoruz Allah İbn Kaym'e rahmet etsin Allah onun hayrını bu bırakmış olduğu sadakayı cariyesini kıyamete kadar gitmeyi nasip etsin Allah bizlere böyle eserleri okumayı ve onun da bu hayrını artırmayı bizleri nasip ettiği için Rabb'ımıza ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Allah böyle Rabbani alimlerin sayısını günümüzde de çoğaltsın. En büyük düşmanlarımızdan belki de en başında olan şeytanın tuzaklarını ve onun hile ve fesatlıklarını bizleri yoldan çıkardığı bu en ince ayrıntısına kadar olan noktaları Birileri yatarken, gezerken, keyif içinde uğraşırken, saltanat sürerken, belki çoluk çocuğuyla oynarken, malını sayarken, bu yüce insanlar, Allah kendilerine rahmet etsin, bunlar bir bir oturmuşlar, düşünmüşler, okumuşlar, çıkarmışlar, tek tek yazmışlar, delillendirmişler ve en mahrem konuları dahi ki demin kestiğim noktaları ben size okuyamadım canlı olmayıp kendim burada okudum hakikaten ifade bile edemeyeceğimiz kadar bazı mahrem olayları şeytan bize öyle bir işletmiş ki bunlar onu birer birer yazmışlar ve bizlere aktarmışlar Allah usanmadan okumayı hakkıyla dinlemeyi ihlas içinde yaşamayı hepimize nasip etsin kardeşlerim şaran haram olan şeyleri helal sayma için başvurulan hileler ve tuzaklar evet şeytanın en büyük tuzaklarından biri de bu kardeşlerim Allah'ın haram kıldığı şeyleri haram kılıcı farz olmaktan düşürücü emir ve nehilere aykırı mahiyetteki hileler tuzak ve oyunlardır Şeytan kurduğu bu tuzaklar ile Müslümanları avlamakta Allah indinde yegane hak din olan İslam'a büyük zararlar verdirmektedir. Şahsi rey düşünde, düşünce ve iştihat şeklinde ortaya çıkan bu hile ve oyunların şeran kötü olduğunda ve kötülenmesi lazım geldiğinde hiç kimsenin şüphesi yoktur kardeşlerim. Farzları düşürücü, haramları helal kılıcı, hilelerin kötülendiğinde onların hiçbir ihtilafı yoktur. Sonra, rey ve düşünce mutlak değildir. Kitap ve sünnete muvafık olma durumundadır. Bu itibarla, onu iki kısımda mütalaa etmek gerekir. Birinci kısım, rey, şer'i ölçü ve kanunlara uygun olanıdır. Bu kısma giren rey, şerî hükümlerin sıhhatine olan hikmet ve maslahatına şehadet ve hizmet eder. Şerîat da muteber sayar. İşte selefin muteber sayıp kendisiyle amel ettiği rey bu kısım reydir. İkinci kısım rey ise şerî ölçü ve esaslara aykırı düşen reydir ki şeriat bu kısım reyi kabul etmez. Eder, muteber saymaz iptal eder temelde rey şahsi düşünce ve iştahatlar böyle olunca rey ile ortaya atılacak hilelerin de iki kısımda mütalaa edilmesi kaçınılmaz olmaktadır bunun için ister doğrudan doğruya ve mutlak olarak elhiyel hileler denilsin isterse kayıtlı olarak elhületil şeriye şerî hileler denilmiş olsun. Bunların ikisi de iki kısımda mütalaa etmemiz lazımdır. Birinci kısım hileler bunlar kendisiyle Allah'ın emrinin yerine getirilmesine nehyettiği şeyleri de terk edilmesine çalışılan şeylerdir. Ve gerçekten bunlar kendisiyle haramdan sakınılan, batılın engelini aşarak hakkın elde edilmesine gayret edilen mazlumu zalimin elinden halas eyleyen hilelerdir. Bunlar gerçekten şer'i olan yapanına ve öğretinine günah değil sevap kazandıran şeylerdir. İkinci kısım hilelerse ise bunlarsa farz ve vacipleri düşürücü haram kılınmış şeylerin helal sayılmasına yol açıcı mahiyette olan hilelerdir. Aynı zamanda bunlar kardeşlerim zalimi mazlum mazlumu zalim yerine koyan, hakkı batıl, batılı da hak kabul ettiren, hüküm ve hakikatleri tersine çeviren hilelerdir. İşte şeran kötülene, şeriat, şeriat alimlerince şiddetle kınanıp, red ve inkar edilen hileler bunlardır. Bak sıcak suya basın, çay içebilirsiniz şurada. Isıtabilirsiniz. İmam Ahmet buyuruyor ki, Herhangi bir Müslümanın hakkını iptal eden bir hile ile amel etmek veya hüküm vermek asla caiz değildir. ne diyor ki ben İmam Ahmed'e dedim ki bir kimse bir hususta yemin ettikten sonra bu yemininin geçersiz sayılması için hileye başvurması caiz midir? O hile diye yapılan bir şey aslında caiz olmadıkça ona başvurulmaz. Ben tekrar sordum bu hile dediğimiz şey, önceki alimlerimizin caiz dedikleri bir şey olursa, bununla amel etmek caiz olur mu? Onun cevabı evet. Önceki alimlerimiz caiz olduğunu bildirdikleri bir şeyle olursa, böyle bir hileye cevaz vardır dedi. İmam Ahmet bu sözüyle şunu demek istiyor. Allah'ın dininde meşru kıldığı şeye tabi olan, ve bu hükümlerle ilgili yapılmış bulunan açıklamalarla amel eden bir kimse şeran kötülenmiş bir hileyi yapmış olmaz. Çünkü onun işlediği amele her ne kadar isim olarak hile denilmiş olsa da aslında o bir hile değildir. Çünkü bunda şeriatın zıttına bir hareket yoktur. Evet. Ahmet böyle açıklamış. Farz ve vacipleri düşürücü haramların helal sayılmasına yol açıcı hilelerin haram ve batıl oluşunun 12 tane ispatı varmış kardeşlerim. Bunları bir, bir bir inceleyelim bakalım. Haramların helal sayılmasına yol açıcı hilelerin batıl oluşunun birinci ispatı Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki insanlardan kimi de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler oysa inanmamışlardır Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar halbuki yalnız kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar diyor Bakara 8 ve 9'da yine Rabbimiz Subhanohu ve Teala iki yüzlüler Allah'ı güya aldatmaya çalışırlar oysa o onların aldatmalarını kendilerine çevirir diyor Nisa 142'de yine Rabbimiz Peygamberle anlaşma yapan, anlaşmalarını her defada bozan, tekrar anlaşma yapıp bu anlaşmalarını da bozmalarından korkulan insanlar hakkında eğer sana hile yapmak isterlerse bil ki Allah yeter. Sakın korkma. Allah sana ilahi yardımıyla seni ve müminleri desteklemiş bulunuyor diyor Enfal 62. Kardeşlerim işte Yüce Rabbimiz bu ayetlerinde haber veriyor ki Allah'ı güya aldatmaya çalışanlar Allah'ın hüküm ve hudutlarına karşı hile ve oyun yapanlar hakikatte kendilerini aldatmış kendilerine kötülük etmiş olurlar. Çünkü Allah onların hile ve oyunlarını üzerlerine çevirmekte fakat onlar bunun farkında değillerdir. Ve bu ayetler gösteriyor ki Allah'a karşı hile ve oyun yapılamaz. Onun dininin esaslarına aykırı bir şekilde hile, oyun yapma kesin olarak haramdır. Kardeşlerim, Lugat'ta muhadea birincisi hile ve oyun yapmak manasına gelir. Muravega kötülüğü gizlenip, gizleyip iyilik göstermektir. Hudacı oyuncu adam Bunlar kendi maksadına ermeyi gösterir. Revegan ise bir sağa bir sola yalpa yaparak yürümek anlamına gelir ki tilki yürüyüşü de buna derler. Muravega da aynı kökten olup tilkiler gibi hileci olmaya hatırlatır. Hazreti Ömer bir nasihatinde tilkilerin yürüyüşü gibi sağa sola yalpa yapmayın demiştir. Yine kardeşlerim Lugat'la Tariki Hayda derler ki maksada aykırı yol demektir. Seraba da kendi kendisini görene su zannı verip aldattığı için lugada el haydâ'u denilmiştir. Keler dahi aldatıcı bir yaradık olduğu için dar bu meselde ehde'u min dabbın kelerden daha aldatıcı tabiri kullanılmaktadır ki bununla da çok hile ve oyun yapan kimseler kastedilir. Kelimenin aslı gizleme, örtme demektir. Bu sebepledir ki hazine odasına Mehda ismi verilmiştir. Bir hadis-i şerifte el-harbi hudatun, harp bir hiledir buyurulmuştur ve bu anlama gelmektedir. Harbin hile ile yapılacağını, düşmanın hilesini sezerek, oyununu bozarak zaferin kazanılmasını, böylece harbin sona erdirilmesinde, ifade eder. şimdi ne anlatmak istiyoruz adam gelir ben iman ettim diyor bunu söz olarak meydana koyuyor ama bunun dindeki hakikat ve manasını inanmanın yeri ve mekanı bulunan kalbe koymuyor İşte bu yüzden hileci ve münafık oluyor amel sahasında da kişi ben sattım satın aldım boşadım nikah ettim, hul yemini verdim, icar ettim, vasiyette bulundum gibi sözler soyuluyor. Fakat bu sözlerle dinde kastedilmiş ve din tarafından istenilmiş bulunan gerçekleri kastetmiyor. Tam tersine bu sözlerin dindeki mana ve hakikatlerin zıttını murad ediyor. Dine karşı hile ve oyunda bulunuyor. Öteki yani münafık adam imanın aslında hile ve oyun ediyordu. Bu da dini amel ve hükümlerde hile ve oyun yapıyor. Ve amelde münafık durumuna düşüyor. Öteki itikatta nifak idi. Bununkisi ise amelde nifak oluyor. Allah imanımızı İslam'da sabit kalsın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'ı aldatmaya kalkışacak olursa Allah onun bu hilesini onun üzerine çevirir buyurmuştur. Ve yine Enes bin Mali'ye bey iine hakkında ne diyeceğini sorduklarında Allah aldatılamaz, bu Allah ve Resulünün haram kıldığı bir şeydir. Ve bunu böyle demiştir. Allah imandan ayırmasın haramların helal sayılmasına yol açıcı hilelerin batıl oluşunun ise kardeşlerim Yüce Allah bahçe sahiplerinin uğratıldığı belayı haber verdiği gibi sept asabını uğratıldığı beladan da haber vermiştir. Bunlar ise Yahudilerden bir taif olup cumartesi günü av yasağına karşı saygısızlık ve hile ettikleri için maymun suretine çevrilmişlerdir. Hileleri neydi? Cumartesi günü güya avlanmış olmamak için cuma akşamından ağlarını denize salıyorlar veyahut derin derin hendekler kazıyorlar. Cumartesi günü oraya dolan balıkları alıp pazar günü alıp satıyorlardı. İşte böyle bir hile ve saygısızlık sebebiyle ne oldular? Maymun oldular. Sesim net geliyor mu? Evet. Demek ki cumartesi yasağına saygısızlık eden Yahudiler asla peygamberi Musa'yı yalanlamak için veya Tevrat'a küfretmek için hile yapmadılar kardeşlerim. Bakın burayı güzel anlayalım. Cumartesi gününe ait avlanma yasağına karşı hile yaptılar. Bunu böyle bir tevil yorum ile kitabına uydurdukları haram olmaktan çıkardıklarını zannediyorlardı. Bu yüzden maymun şekline getirildiler. Allah razı olsun. Allah'ın bizi böyle bir sona uğramaktan beri buyur kendilerini Allah'ın dinini dine benzeyen bir şekil ve surete sokuyorlar Allah da onları insanlara en çok benzeyen bir hayvan olan maymunun suretine sokuyordu bakın ceza da amelin cinsinden bu hükümde kendi amelleri cinsinden bir cezaya çarptırıldılar malum ki maymunlarda şeklen biraz insana benzeyiş vardır. Huyda ve hakikatte insanlara tam zıt olduğu halde o hileyi irtikap edenlerin maymuna dönüştürülmesinin sır ve hikmeti en iyisini tabi ki Allah Celle Celal bilir. Allah bizi böyle bir sonla noktalanmasın. Müslüman olarak yaşamayı Müslüman olarak ver ölmeyi ve arşın gölgesinde gölgelenmeyi nasip etsin. Bizlere de, ehlimize de. Evet kardeşlerim, bakın helalı haramı dikkat etmeden Allah'ın yasağını bir hile yoluyla çiğneyen insanların durumu bu. Evet. Yine haramların helal sayılmasına yol açıcı hilelerin batıl oluşuna bakacak olursak kardeşlerim, Kur'an'da İsrailoğulları faiz yiyor ve batıl yollarla insanların mallarını ele geçiriyorlardı bu ise şüphesiz cumartesi yasağına riayet etmemekten daha büyük bir günahtı fakat maymun şekline getirilmelerinin sebebi olarak zikredilen günahları bundan daha hafif olan cumartesi yasağına hürmetsizlik etmeleriydi bunu daha hafif olduğunu bizim dinimizde bunun yasak kılınmamış olmasından da anlayabiliriz fakat onlar bununla harama karşı hile yaptıklarında radi kellâm bu diğer günahları bastırmış oldu da bu yüzden maymun suretine çevrildiler. Çünkü bu duruma düşen insanlar münafıklar gibidirler. Kendilerinin günah işlediklerini kabul etmezler. Dolayısıyla yalnız amelleri değil akideleri de fesada uğrar. Bunun için cezaları diğer günahkarlarınkinden daha ağır olur. Mesela, faizyen cumartesi günü haram olarak avlanan kimseler, bunların haram olduğunu itiraf ediyorlar, haramdır diye diye bu günahları irtikabe ediyorlar. Bunların tahremini, yani haram kılınmış olduklarını kabul ediyorlar. Dolayısıyla Allah'a ve onun ayetlerine olan imanları fesada uğramamış bulunuyor. Bir, bir, Allah Azze ve Celle korkusu Allah'ın affediciliğine olan ümit ve tevbe etmen imkanı bulunuyor. Böylelerinin akıbeti ise hayır olabilir. Fakat Allah'a ve onun ayetlerine karşı bir hile ve oyun yaparak, haramı helal sayarak işlenen günahların mahiyeti çok farklıdır. Böylelerinin işlenen günahlarının mahiyeti de çok farklıdır. Hem amelik hem de itikadı bozulduğu için daha büyük şerlere maruz kalırlar. Maymun veya domuz suretine çevrilmeyi hak etmiş olurlar. Allah'ım bizleri koru. Mesk yani bazı kimselerin bazı günahları sebebiyle maymun veya domuz şekline getirilmeleri pek çok hadislerle sabittir. Bunları Bukhari ve Müslüme bakarsanız oralarda genişçe bulabilirsiniz kardeşlerim gerçekten bu ümmette dahi insanların suretlerinin maymun veya domuz şekline çevrilme olayı vardır bu iki kısım insanlar üzerinde tecelli ve tahakkuk etmektedir birincisi Allah ve Resulullah'a karşı yalan söyleyen Allah'ın dinini ve şeriatını değiştiren kötü alimler üzerindedir İkincisi de günah ve haram olan şeyleri alemen irtikab ederek Allah'ın yasaklarına karşı saygılarını yitirmiş olan kimseler üzerindedir. Dünyada zahiren böyle bir cezaya çarptırılmamış bulunan bazıları kabirde bazıları da kıyamet gününde çarptırılacaktır. Bir hadiste de onun durumu hakkında bilgiyi Allah'a havale ederiz. Şöyle buyurmuştur. Faiz yiyenler kıyamet günü domuzlar ve köpekler şeklinde haşrolacaklardır. Çünkü bunlar faize karşı hile yaparlardı. Nitekim Davut peygamberin kavminden bazıları cumartesi yasağına karşı hile yapmaları sebebiyle maymun şekline getirilmişti. Evet kardeşlerim. Haramların felal sayılmasına yol açıcı hilelerden birisi de ve vesselam efendimiz bir rivayetinde ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği ise ancak o vardır buyurulmuştur. İşte bu hadis dine karşı irtikap edilen bütün hile ve oyunların red ve iptali için büyük bir temeldir. Bunun için Allah kendisinden razı olsun. Allah hayrını çoğaltsın. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Müslümanların yüz haklarından İmam Bukhari sahihine bu hadisle başlamıştır. Para sahibi ve zengin bir adam kendisinden faizli olarak para almak isteyen birisi geldiği zaman ona peşin olarak vereceği bin dirhemi 1500 dirhem ile faize vermek üzere anlaşıyorlar. Ödeme zamanı tayin ediyorlar. Sonra kalkıyor aynı adama 900 dirhem ödünç veriyor 100 dirhemlik bir kumaş parçasında yine aynı adama aynı tarihte ödenmek üzere 600 dirheme satıyor böylece belli tarihte ondan 1500 dirhem alacaklı oluyor kendince ve kendinin bu batıl kıyas ve temeline katılanlara denilir ki işte muamele adam 900 dirhem ödünç verdi mi? Verdi Ayrıca bir kumaşı da 600 dinheme veresiyorlar sattı mı? Sattı. Muamele bundan ibarettir ve bu muamele caizdir diyenler çıkmıştır. Halbuki bu zenginin Allah'ın bu kuluna Allah rızası için ödünç vermekle falan hiçbir ilgisi yok. Onun bütün ilgisi niyet ve maksadı faizden gelecek olan fazla kazançtır. Bugün vade farkını helal kılanlar Bugün yine araba, ev, evlenme zarrettir deyip faizi helal kılan ahmaklar hep bu yoldan giderek, güya niyetleri halis, güya bu hayırlı düşünceyle hakkı yerine getirmeye çalışırlar. Halbuki söz geçersizdir, amel olmadıkça söz amel geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça söz amel doğru niyette geçersizdir sünnetten bir deli olmadıkça Allah helala harama dikkat eden şüpheli şeylerden uzak kılanlardan eylesin haramların helal sayılmasına yol açıcı hilelerin batıl oluşunun dokuzuncu ispatı ise kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Efendimiz birbiriyle alışveriş yapan iki kişi bulundukları yerden ayrılmadıkları müddetçe muhayyerdirler. Muhayyerlik üzerine anlaşmaları hariç arkadaşının aynı meclisteki alışveriş anlaşmasını feshetmeyi istemesine imkan vermemek üzere birinin oradan ayrılmak istemesi helal olmaz demiştir. Evet. Bu hadis-i şerif bütün hile ve oyunları red ve iptal etmeye kılavuzluk etmektedir. Bunun açıklaması ise şöyledir kardeşlerim. Bir mecliste birbiriyle alışveriş yapan iki kişiden birinin diğerinin pişmanlık izharına mahal bırakmamak üzere derhan oradan uzaklaşmasını bu hadis yasaklıyor. Ancak normal bir şekilde o meclisi terk etmesi gerekiyor. Taraftarların yaptıkları alışveriş akti İster gerekli bir akit olsun, isterse caiz bir akit olsun fark etmez. Örf ve adetteki ve normal bir haldeki beraberlik ve bekleyiş esastır. Allah uyanlardan eylesin. Yine batıl oluşun 10. ispatındaysa kardeşlerim, Allah Resulü ve Vesselam, Yahudilerin irtikap ettiğini irtikap etmeyin, yoksa küçük bir hileyle Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal salmaya saymaya kalkışırsınız. Evet. Bu hadis Allah'ın ahkamına karşı hile yapmanın haram olduğunu gayet açık bir şekilde bildirmektedir. Hadiste en küçük bir hileyle buyurulmuş olması ise çok büyük haramların bile küçücük bir hileyle helal sayılabileceğini bunun ise Allah'a karşı harp etmişçesine büyük bir cinayet olduğu hususunda bir uyarı niteliğindedir. Aynen cumartesi günü avlanma meselesine bakın. Aynen karısını 3 talakta boşayan bir erkek güya kolayına geldiği için insanların en sefihin birine 10 dirhem gibi bir şey verip onunla karısını evlendirip hulle yapar ertesi günde onun boşamasını isteyip alması gibi Allah böyle durumlara düşmekten bizlere beri buyursun yine Yahudilerin Allah onlara lanet etsin onlara hayvanların iç yağı haram kılınmıştı onlar tuttular erittiler sattılar parasını yediler biz iç yağını yemiyoruz ki dediler işte onlar nasıl saptıysa onlara uyanlar da böyle sapar. Allah bizleri mağfiret etsin. Yine haramları helal saymayasına yol açan hilelerin batıl oluşunun 11. ispatı ise kardeşlerim <gülüyor> İbn Abbas'ın anlattığı bir şeyde aleykümselamun aleykümselamun aleykümselamun. birisinin içki dair Hazreti Ömer'e bir haber ulaştı. O buna çok kızdı ve Allah onun canını alsın. O adam acaba Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Yahudilerin canını alsın. Onlara iç yağı haram kılındı da onu eriterek sattılar ve parasını yediler dediğini duymadı mı diye haykırdı. Evet kardeşlerim burada zikrettiğimiz Allah gerçekten işkinin, ölmüş hayvan etinin, domuzun putların satışını haram kılmıştır denildi ki ey Allah'ın Resulü meytenin iç yağı ile gemiler yağlanıyor derilere sürülüyor kandillerde yağ olarak kullanılıyor o bu soru üzerine hayır olmaz bu haramdır dedi İşte bu vesileyle de bu sırada Allah Yahudilerin canlarını alsın Allah kendilerine iç yağını haram kıldı da onlar bunu eritip sattılar parasını yediler buyurmuştur Evet kardeşlerim. Batıl oluşun 12. ispatı ise haram hilelere tevessül etmenin temeli eşyanın isimlerinin değiştirilmesidir. Veya hakikati aynen kaldığı halde onların şekil ve suretlerinin değiştirilmiş olmasıdır. Yani bir şeyin hakikati ve müsemması aynı kaldığı halde şeklini veya ismini değiştirmek suretiyle ona ait hükmü de değiştirmeye teşebbüs edilir. İşte bu yolla hileler icat edilmiş olur. Mesela mesela muhallil yani hulleci hullenin adını hulle nikahı veya yalnızca nikah ismiyle değiştirir. Hulleye nikah dediği gibi hulle yapana da koca ismini verir. Hakikatte yapılan iş asla bir nikah ve evlenme olmadığı halde hullenin şeklini nikah ve evlenme şekline sokar bunun yaptığı zinadır ve yapmış olduğu şeyde hiç hoş olan bir şey değildir işte şer'i ahkama karşı doğrudan doğruya hile arayan ve hileler düzen kimselerin Allah dinde hiçbir tutunacak dalları yoktur Allah subhanahu ve teala helala harama dikkat edenlerden eylesin şüpheli şeylerden sakınan dinini, ırzını koruyanlardan eylesin. Ayaklarımızı kaydırmasın. Ayaklarımızı dinde sabit kılsın. Dininin emir ve nehilerini öğrenen ve ihlasla bunlara uyanlardan ve İslam kardeşliğinin kıymetini anlayanlardan, izzeti, şerefi, haysiyeti Allah'ın dininin yanında arayan insanlardan eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.